Hasan Tahsin Feyizdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Hadid Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Hadid, demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümrandığı yalnız O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür. O, her şeye kadirdir. O Allah, hem ilktir, hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükümran olandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hep O bilir. Nerede olsanız sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı, ancak Allah'ındır. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceden bir kısmını gündüzün içerisine katar. Böylelikle gündüzler uzar, gündüzden de gecenin içerisine katar. Böylelikle geceler uzar. O, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne inanın. Sizi üzerinde tasarrufuna, Harcamasına vekil kıldığı maddi şeylerden Allah uğrunda harcayın. Sizden iman edip de Allah için harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Size ne oluyor da peygamber sizi Rabbinize inanmanız için çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz. Halbuki inanmanız için Allah ezelde sizden kesin söz almıştı. Eğer inanacaklardansanız hemen inanın. Sizi her türlü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır.'' Her şey asıl sahibi olan Allah'a kalacaktır. İçinizden Mekke fetihinden önce Allah yolunda harcayan ve savaşanlar diğerleriyle bir olmaz. İşte onlar derece bakımından fetihten sonra harcayan ve savaşanlardan daha büyüktür. Allah yine de bunların her birine en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Allah bütün işlediklerinizden haberdardır. Kim ki Allah'a karz-ı hasenle bir borç verirse, Allah da ona onun karşılığını kat kat artırır. Hem ona değerli bir mükafat da vardır. Karz-ı hasen, güzel bir borç. Karşılığını Allah'tan bekleyerek malın iyisinden, helalinden, gönül hoşluğuyla gösterişsiz olarak Allah yolunda vermektir. Bu da Allah'a vermek gibidir. Sırf Allah rızası için darda kalmış Müslümana borç vermek veya tahsilinde kolaylık sağlamak da böyledir. Ebu Dahtah radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala bizden ödünç mü istiyor? dedi. O da evet diye cevap verdi. Bunun üzerine elini bana ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de elini ona uzattığında elini tutup dedi ki ben bahçemi Rabbime ödünç verdim Ebu Dadah'ın bahçesinde 600 hurma ağacı bulunuyordu Hanımı ve çocukları orada oturuyorlardı Ebu Dadah gelip onlara artık buradan çıkın ben onu Rabbime ödünç verdim dedi Kadının sözü ancak bu alışveriş hayırlı olsun demek oldu çocuğunu ve eşyasını taşıdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Dahdah'ın cennette kocaman dalları olan hurma ağaçları var buyurdu. O gün mümin erkeklerle mümin kadınların Allah'ı gerektiği şekilde tanıma ve amellerinin nurlarının önlerinden ve sağlarından aydınlatıp gitmekte olduğunu görürsün. Onlara bugün sizin müjdeniz içlerinde ebedi kalacağınız alt tarafından ırmaklar akan cennetlerdir denilecek. İşte bu büyük kazanç ve kurtuluşun ta kendisidir. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman etmişlere ne olur bize bakın bizi bekleyin de nurunuzdan alalım biraz faydalanalım derler. Onlara dönün arkanıza tekrar dünyaya da burası için bir nur arayın denilir. Sonra aralarına kapılı bir sur çekilir. Öyle ki onun iç tarafında rahmet, dış tarafında da azap vardır. Münafıklar onlara seslenirler. Biz dünyada sizinle değil miydik? Müminler de evet görünüşte beraberdik. Fakat siz fitnelik yapıp kendi canınızı yaktınız. Hep müminleri dışladınız. Eksik tarafları ve felaketleri için fırsat gözlediniz. Şüphe ettiniz, tam inanmadınız. Kuruntular sizi Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar aldatıp oyaladı. O çok aldatıcı şeytan, Allah'a karşı bile inanç ve ibadet hususunda sizi aldattı. Ey münafıklar! Bugün artık ne sizden ne de açıktan inkar edenlerden kurtuluş için bir fidye alınır. Barınacağınız yer ateştir. Size layık olan yer orasıdır. O ne kötü gidilecek bir yerdir. İman edenlerin Allah'ı anma ve hak olarak inen Kur'an'a karşı kalplerinin saygıyla yumuşaması zamanı gelmedi mi? Müminler sakın bundan önce kendilerine kitap verilip de onunla alakayı keserek, Üzerlerinden uzun zaman geçmiş, kalpleri artık katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Çünkü onlardan çoğu Allah'ın emrinden çıkmış fasıklardır. Bu ayette müminlere büyük bir uyarı vardır. Ayet-i kerimede Yüce Allah, müminlere kitaplarından uzaklaşan Yahudiler ve Hristiyanlar gibi olmamalarını emir buyuruyor. Çünkü müminlerin Kur'an'la imanlarının kuvvetlenmesi... Kalplerinin sükûn, hayatlarının huzur içinde olması gerekirken, bunun aksine Kur'an'dan, onun kültüründen, manevi gıdasından ve hükümlerinden uzaklaşan kalp, imanca zayıflar, katılaşır ve duygusuzlaşır. Böyle bir kalbe sahip olan insan, Allah'a karşı sorumluluğunu unutur, maddeci ve menfaat perest olur. Menfaatini başkalarının zararlarına, hatta yok olmaları üzerine kurmakta kalbi huzursuz olmaz. Bilin ki Allah yeri ölümünden sonra diriltir. Hiç şüphesiz biz akıl erdiresiniz diye size ayetleri böyle açıklarız. Kur'an'dan ve Allah'ı anmaktan uzaklaşıp kalplerini katılaştıranlar ayette verilen misal gibi ölümden sonra dirilip hesap vereceğini düşünmelidir. Doğrusu sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a karzı hasende bulunanlar Gönül hoşluğuyla güzel ödünç verenlerin karşılıkları kendilerine kat kat verilecektir. Onlar için ayrıca değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Rasullerine inananlar hem Rableri yanında dost doğru olanlar hem de Allah için şehit olanlar şahitlikte bulunanlardır. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Bilin ki, ahiret kazancına önem verilmeden geçirilen dünya hayatı, ancak geçici bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta çoğalma yarışıdır. Bu tıpkı şuna benzer, bir yağmurun bitirdiği o yeşil bitki, ikincilerin hoşuna gider. Fakat sonra o bitki kurur da sen onu sararmış halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. İşte dünyadaki her şey de böyledir. Ahirette ise günahkarlara şiddetli azap, iyilere de Allah'tan mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir faydalanmadan, bir rüyaya sevinmeden başka bir şey değildir. Bu ayet-i kerimede Dünya ve ahiret hayatı anlatılmaktadır. Ancak dünya hayatının aldatıcılığı, onu terk etmek için değil, ondakilere dalıp ahiret hazırlığını unutmamak, dengede tutmak içindir. Hayatını yalnız dünya hayatına bağlayan insansa, İslami kimlik ve kişiliğe henüz erişememiş demektir. O halde dünyanın bu aldatıcılığına aldanmayıp, tevbe ve salih amellerle, Rabbinizden bir mağfirete ve Allah'a ve rasullerine inananlar için hazırlanmış, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete girmek için koşuşun, yarışın. Bu Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Bu ifadede Allah'ın fazla ihsanı olmadan kimsenin cennete giremeyeceğine işaret vardır. Gerek yerde, gerek kendi canlarınızda meydana gelen kıtlık, afet ve hastalık gibi herhangi bir musibet, biz onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. Her şeyin önceden yazılmış olması, elinizden çıkıp gidene üzülmemeniz, Allah'ın takdiri diye boyun eğmeniz, ve onun size verdiğiyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim de Allah yolunda malını vermekten yüz çevirirse, şüphe yok ki Allah ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamdedilmeye en layık olan O'dur. Andolsun ki biz rasullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti vahye uygun olarak ayakta tutmaları için onlarla beraber hükümleri bildiren kitabı ve mizanı adalet ve ölçüyü de indirdik. Bir de kendisinde çetin bir kuvvet ve insanlara birçok faydalar bulunan demiri indirdik, var edip ikram ettik ki böylece Allah'ın kendi dinine ve Resulüne gıyaben görmediği halde kimin bundan faydalanıp yardım edeceğini belli etsin. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, daima galiptir. Enzele kelimesi, halk etmek ve ihsan etmek anlamındadır. Yüce Allah burada, ilahi adaletin hayata hakim olmasını, bunun içinde demirden faydalanarak her türlü kuvveti elde etmeyi bildirmektedir. Ant olsun ki biz, Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı da artık onların nesillerine verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur, fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Sonra onların izleri üzerine Ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncili verdik. Ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Ruhbanlığa gelince, onu kendileri icat ettiler. Biz onu üzerlerine yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için böyle bir şey ortaya koydular. Fakat ona da hakkıyla uymadılar. Teslis inancına ve riyakarlığa saptılar. Biz de onlardan ortak koşmadan... İman edenlere mükafatlarını verdik. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlar, kafir olmuşlardır. Rahbaniyet, ruhbanlık, ömür boyu dünya lezzetlerinden el çekip, evlenmeyip, ücra yerlerde sırf ibadetle meşgul olmaktır. İslam bunu yasaklamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının. Onun son Rasulüne de inanın ki, rahmetinden size iki pay versin. Size hem imanınızdan dolayı ışığıyla yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin, hem de sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Çünkü peygamberlerin birine bile iman edilmezse, hiç iman edilmemiş sayılır. Son peygambere inanmayıp, Yahudi veya Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız diyen ehli kitap, Kesin olarak bilsin ki Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi elde etmeye asla güç yetiremezler. Muhakkak ki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Gerçekten bilinçli olarak Allah'a inananlar, O'nun gönderdiği peygamber ve kitaplarının hepsine inanırlar. Son din İslam'a göre de hayatlarını düzenler ve sorumluluklarını yerine getirirler. Hadid Suresini Dinlediniz Mücadele Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 22 Ayettir Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Resulüm, Allah kocası hakkında seninle tartışan hüküm için ısrar eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti, dileğini kabul etti. Allah zaten sizin her konuşmanızı işitir. Çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. Cahiliye devrindeki Araplar arasında zıhar yapma adeti vardı. Buna göre bir adam karısına sen bana anamın sırtı gibisin deyince karısı ona anası gibi ebedi olarak haram olurdu. İşte asaptan Evs bin Samit ufak bir şeye kızıp karısı Salebe bint Tavle'ye önce böyle demiş ardından pişman olmuştu. Fakat pişman olması kafi değildi. Karısı Resulullah'a gitti ağladı. Kendisinin ihtiyar ve fakir olduğunu çocuklarının da ortada perişan kaldığını anlattı. Allah'ın Resulü ona sen ona haramsın dedi. Fakat kadın tekrar tekrar kocasına dönmek için bir fetva istedi. Bir fetva alamayınca nihayet elini Allah'a açtı, ıstırabını, şikayetini ona yöneltti ve dermanını ondan istedi. İşte her şeyi bilip işiten Allah bunun üzerine ilgili ayetleri indirdi. Sizden hanımlarına sen bana anamın sırtı gibisin diyerek zihar yapan, onları kendilerine haram kılanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğru sonlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah, tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Kadınlarına zıhar yaparak, onlardan ayrılanların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin, birbirleriyle karı-koca ilişkisine girmeden önce bir köle azat etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce iki ay peş peşe oruç tutmak lazımdır. Buna da güç yetiremezse yine önce altmış yoksulu doyurmak lazımdır. Bu kefaretteki kolaylıklar Allah'a ve Resulüne imanda gereğini yapmaya sebat gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları kabul etmeyen kafirler için açıklı bir azap vardır. Allah ve Resulü'nün emirlerine muhalefet eden, karşı olanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacak ve yere çarpılacaklardır. Halbuki bu konularda biz apaçık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp dökmüş, onlar ise unutmuştur. Allah her şeye şahittir. Göklerde olanları ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hangi üç kişi arasında bir fısıltıyla konuşma olmaya görsün? Mutlaka o Allah bunların yanında dördüncüsüdür. Beş kişi arasında bir fısıltı olmaya görsün. Mutlaka o, bunların yanında altıncısıdır. Bundan daha az iki ve daha çok ve nerede olsalar yine o, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra Allah, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, görmüyor musun şu münafık ve Yahudi olan kimseleri ki, Fısıltıyla konuşmaktan men edildikten sonra yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve Rasule isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de bizim böyle söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi diyorlar. Onlara cehennem yeter, gelecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Esselamu Aleyk yerine sana ölüm olsun anlamında Esselamu Aleyk diyorlar. Ey iman edenler! Aranızda fısıldaştığınız, gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı, takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun. O günaha sebep olan gizli konuşmalar ve gizli toplantılar ancak şeytandan ve şeytan yanlısı olmaktandır. Bu da iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça o fısıldaşmalar ve şeytan onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Toplantılarda size... Gelenlere yer açın denildiği zaman hemen yer açın, genişletin ki Allah da size genişlik verip darlığınızı gidersin. Kalkın yer verin denildiğinde kalkın ki Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükselsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu 9, 10 ve 11. ayetler, İslami görgü kurallarından bazılarıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Edde beni rabbi Beni Rabbim edeplendirdi buyurmuştur İşte Resulün yaşayışı Kur'an yaşayışıdır Ne mutlu Müslümanım deyip de Tüm ahlak ve görgü kurallarında Hazreti Peygamberi örnek alanlara En büyük önder ve örnek Allah Resulü Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir Ey iman edenler ''Siz peygambere fısıltıyla özel bir şey arz edeceğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphe yok ki Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.'' Allah Resulü'nün meclisinde bazıları, özellikle zengin olan yeni Müslümanlar, gerekli gereksiz onunla fısıldaşıyorlardı. Bu da onu rahatsız ediyordu. Yüce Allah, Resulünü rahatlatmak için bu ayette bir tedbir almış oldu. Fakat çok geçmeden maksat anlaşıldı ve sonraki ayetler indirildi. Fısıltıyla özel konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz, hem fısıltıyı hem de sadakayı kestiniz değil mi? Madem ki yapmadınız, Allah da özrünüzü ve tevbenizi kabul etti ve hayrı konuşmanıza izin verdi. O halde namazı gereğince kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, Yahudileri dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri halde müminiz diye yalan yere yemin ederler. Allah, o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. Onlar Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. Onların ne malları ne de evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün, size yalan yere yemin ettikleri gibi, ona da müminiz diye yemin ederler ve onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını, bu yeminin kendilerine bir fayda vereceğini sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar, yalancıların, münafıkların ta kendileridir. Şeytan onların içini dışını kaplamış da, Allah'ı anmayı onun hükümlerini onlara unutturmuştur. Bunlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne, emirlerine, muhalefet, düşmanlık edenler gerçekten en aşağılıklar arasındadırlar. Bunlar tevbe edip hallerini düzeltmedikçe samimi müminler onlara rağbet edip değer vermezler. Allah şöyle yazmıştır. Ant olsun ki hem ben hem de peygamberim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sevip sayamazlar. İsterse onlar... Babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. İşte o Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki, hakikaten Allah taraftarları, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Kalp, nur ve hakta sebat ile yahut bir melekle. Allah taraftarları ya da Allah tarafında olanlar demek, Allah ve Resulüne muhalefet edenlerin, yani şeytan, kafir, müşrik ve tagutların taraftarlığını kabul etmeyen, ve Allah'ın buyruklarını esas alıp ona göre yaşayışını düzenleyen demektir. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Mücadele Suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür